Çocuk Bahçesi Yapım Ankara Radyosu İrmağın Aşağısında Üçüncü Bölüm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 Jules Levent Kaleciklioğlu Hans Altekiner Türk Klaus Fikret Ergin Patron Sinan Pekinton Üç arkadaş olan Hans, Karl ve Otto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 kayıklarını kıyıdaki ıslak otlar üzerinden kaydırarak yollarına devam ederler. Korucunun yaşadığı bölgeye geldiklerinde büyük bir tekne dikkatlerini çeker. Hansla Karl korucuyu bulmak üzere evine doğru giderlerken Elsa kayıkta nöbetçi kalır. Otto ise değişik kuşlar görme umuduyla ormana gider. İşte şu görünen ev, korucunun evi olmalı. Evet Kar, burada onun evinden başka ev yok ki. Ee, öyleyse neden durdun? Klaus amca evde. Evde olmasına evde de... ...bacadan çıkan şu simsiyah dumana baksana. <gülüyor> Garip bir koku var havada. <gülüyor> Tuhaf doğrusu. Ne yakıyor acaba? Hı, belki de eski püskü bir şeyler yakıyordur. Hı hı. <gülüyor> Sesi duyuyor musun? Dünle. Gene o uçak. Evet evet o uçak. Hmm. A, a, gördüm az. Ağaçların üstünden uçuyor. Bu adam kaçık galiba. Yere ne kadar yakın uçuyor böyle. <gülüyor> bak bak bak, bak pilotun kafasını bile seçebildim. Şimdi de daireler çizerek uçmaya başladı. Hayret doğrusu. Aklımı kaçıracağım. Çabuk kar, Şu çalıların arkasına gizlenelim. Evet. Hadi. Daha rahat gözleriz oradan. <gülüyor> tamam tamam. Buradan rahat rahat gözetleyebiliriz. Hans. Baksana korucunun evinden iki adam çıktı. Aa, birinin elinde de flama var. Görüyorsun değil mi? Flamayı sallamaya başladı. Uçak arızalı mı yoksa? Evet. Tam üç kez salladı flamayı. Aa. Pilot iyice alçalıyor hans. Evin önündeki boşluğa paraşütle... ...kırmızı bir şey fırlattı. Uçak da arızalı falan değilmiş. Baksana uzaklaştı. İşte paraşüt iniyor. Görüyorsun değil mi Karla? Evet iniyor iniyor. Ah işte indi. Adamlardan biri de koşup aldı. Tekrar içeri giriyorlar. Peki düşen şey neydi görebildin mi? ...yuvarlak bir şey, topa benziyordu. Ucunda da çanta gibi bir şey vardı sanki. Peki pilot, neden böyle bir şeyi yere atsın ki? Hem Klaus amcanın evindekiler kim Carl? Bilemiyorum Hans. Tekneyle buraya neden geldikleri de belli değil. Bunun en kolayı gidip kendilerine sormak. Hı, tabii sorabilirsek. Aklını mı kaçırdın sen? Bizim için de Klaus amca için de tehlikeli olabilir bu. Ben bu adamlardan şüphelendim. Kara duman. Aa, evet, şimdi anlıyorum. O kara duman pilot için bir işaretti. Bence ormanda ona evin yerini gösteriyordu. Galiba haklısın. Öyleyse Klaus amcanın başı fena halde dertte demektir. Hmm, bu adamlar onun arkadaşı olamaz. Ona mutlaka yardım etmeliyiz. Hadi bakalım Kar, davran da şu esrara bir çözüm bulalım. Esrar mı? Ya evet, esrar ya. Şimdi havama giriyorum işte, severim böylesi maceraları. Altından hoş olmayan şeyler çıkmazsa, macerayı herkes sever. Hmm, haklısın Hans. Macera, insana zarar vermeyen cinsten olmalı. Geri dönüp Otto'yla Elsa'ya gördüklerimizi anlatmalıyız. E? Hadi öyleyse. Dur, ses duydun mu? Arkamızdan geldi. Oldunuz, yerde kalın. <gülüyor> şey, ne oluyor? Siz de kimsiniz? Bunlar biraz önce gördüğümüz kişi Hans. Sizler pek dosta benzemiyorsunuz. Bırakın çeneyi çabuk olun bizimle geliyorsunuz. Ya, şey... Doğru korucunun evine hadi bakalım. E, ama bizim nereye götürüyorsunuz? Ne yaptık biz size? İşimize Dur. burnunuzu soktunuz. Yo. Sizi buralarda dolaşırken görmedik mi sanıyorsunuz? Hadi, hadi bakalım. Yürü. Hadi tapış tapış yürüyün bakalım. Dur. Hadi diyorum size. B hadi hadi yürü. <gülüyor> <gülüyor> yürü, diyorum, yürü. Direnmenin yaradı yok sanırım Hans. Galiba haklısın. Durun. Hadi yürü. Bilmiyorsunuz. Ben... Kapıya doğru yürüyün bakayım. Hadi. Yavaş durun. Olun. Durun itmeyin. Yürüyün. Ne işte istatacaksın? Yürü. Hadi. E. Ee, hani Klaus amca nerede? Bırak Klaus'u falan. Öyle değil mi patron? Kimmiş bunlar? Schultz. Efendim, evin yakınındaki çalıkların arkasına gizlenmiş evi gözetliyorlardı. He. Söyledikleri doğru mu? Ya, hayır efendim, biz oradan geçiyorduk sadece. Geçiyorlarmış, kimi kandırıyorsunuz siz? Bakın, burada üç kişiyiz. Bizimle baş edemezsiniz, kaçamazsınız da. Evi gözetliyordunuz? Burada ne işiniz var? Ee, hayır efendim, evi falan gözetlemiyorduk. E, arkadaşımın da dediği gibi Ormanda biraz dolaşmaya çıkmıştık ha. Birden uçağı gördük e, Düşecek diye korkup çalılıkların ardına gizlendik e, Sonra da ilgimizi çekti Seyretmeye başladık <gülüyor> Evet kötü bir niyetimiz yok ha, ya. Evet. Elbette elbette <gülüyor> Uçağı gördünüz O benim uçağımdı Kulağınızı iyi açın Ben çok meşgul bir iş adamıyım Her gün mektuplarımı getirtiyorum o uçakla. Burada bile çalışmam gerekiyor Çok tabii, ilginç tabii, anlıyoruz efendim. İşte bakın ...pilotum bugün bunları getirdi bana. Aa, evet efendim... ...çok meşgul biri olduğunuz belli ama... ...ama... ...bu adamdan hoşlanmadım. Peki Kraus amca nerede? Niye sustun? Soracağım bir şey varsa açıkça bana sor. Aa, evet han sor açıkça. Ee, bayım... Hı. ...açıkçası sizi tanımıyoruz. Bu yüzden de güvenemiyorum. Ama eve neden geldiğinizi söylemediniz. Evet söylemediniz ya... Patron bunlar dediğim gibi evi gözetliyorlar Şu ol, sen sus. Evet seni dinliyorum. Şey Klaus amcayı görmek istedik. Korucu Klaus'u nereden tanıyorsunuz? Babamın arkadaşıdır. Hmm. Babam eskiden buraya sık sık gelip av mevsiminde avlanırdı. E, bu yüzden onunla görüşecektik. Ha şey bir de olta iğnesi isteyecektik. <gülüyor> Patron bu laflara inanıyor musun? Helt sus bakayım. Korkarım ki gençler burada kalmanız gerekiyor. E... Neden bayım? Çünkü korucu burada değil. Orman içlerine gitti. Bugün burada olmayacak. şey içeride kalmış biri var galiba, şey, galiba efendim. hasta bir adamım vardı da. Böyle değil mi şouts? Evet efendim. Hem de çok hastaydı. Uykusunda tepiniyor galiba. Bu söylediğinize kargalar bile güler. Hem tepinen, hem kapı yumruklayan, hem de uyanadan ee, ha? Gevezelik istemem. Şouts, had. Siz de geçin içeri. Şunun sesini kesin, elini ağzını da bağlıyın. Peki patron. Çıkarın beni buradan, çıkarın beni buradan. Çıkarın diyorum size, çıkarın beni buradan. El, şut! Çabuk, çabuk kesin şunu sesini. Tamam patron. patron, icabına bakacağız. Hadi acele edin, acele edin diyorum. Kimi sesi bu Hans? Korucunun mu yoksa? Bilmiyorum, kal olabilir. <gülüyor> çıkarın beni buradan, elimden elma aldınız. Yakımdan dostlarım gelecek görürsünüz siz. Evet evet bu ses Klaus amcanın sesi. Bak ne dedi dostları gelecekmiş bizden başkası olamaz. Siz de kesin sesimizi bakayım Aranızda fısıldaşıp durmayın. Aa, e, biz tamam, Zaten, tamam olurum e, sustuk işte. E, demek Klaus amcayı içerki odaya kapattınız ha? Kapattık ne olmuş? E, artık gitmemize izin vermezsiniz. Elinize düştük. Hı. Nasıl düşünüyorsan öyle olsun. Gel, şu adamla odada yalnızız. Kaçamaz mı istersin? Kaçmayı aklınızın ucundan geçirmeyin sakın. Dışarıda adamlarımdan biri bekliyor. Buradan kaçamazsınız. <gülüyor> ama neden korucuyu hapsettiniz? Bunu yapmaya hakkınız yok. Siz o işe karışmayın. <gülüyor> Öyleyse bizi bırakın bari. Hı. Sizi bırakacak olursam gördüklerinizi ona bunu anlatırsınız. Aa, yok, hayır, hayır <gülüyor> anlatmayız. Ee, biz bir şey görmedik ki anlatalım. Hı, görmediniz ama duydunuz. Hey, şut, halt! Buyur evet patron. patron. Ne Gelin buraya. Evet efendim sizi dinliyorum. Bu çocukları bulduğunuzda yalnız mıydılar? Biz yalnız ikisini gördük. Peki ama buraya nasıl gelebildiler? Ee... Nehrin yukarısında köy kasaba gibi bir yerleşme yeri var mı? Evet patron. Var ama uzakta. Hmm. Üstelik karadan yol yok. Bunlar oradan gelmişse kayıkla gelmişler. Gidip ırmağın kıyısına bir bakın. Eğer arkadaşları varsa onları da yakalayıp buraya getirin. Önce sen git Helti. Şutta bizim işimiz var. Peki patron. Gel, şut! Onları götür kilere. Kilitte çabuk. Oradan bir yere kaçamazlar. Peki patron. Hadi bakalım, doğru kilere. Durun bir dakika. itmeyin. Ne Hadi yapıyorsunuz? Bir, bir, bir. Böyle vahşice davranmanıza Kesin gerek yok. Hadi bunu. şimdi doğru içeri. Noket seni. Topladım Peki sen neden geciktin Ormandaki kuş türlerini keşfedebildin Aa, mi bari Ona fırsat bulamadım Baksana ayağımı bıktım Aa, öyle acıyor ki Ya Aa. üstüne basamıyorsun ee, Ne olacak şimdi ha, Beni bırak şimdi Hansla Karl'ın başı dertte Tam ormandan çıkıp buraya dönmek üzereyken iki adam onları yakalayıp götürdü. Başlarının dertte olduğundan emin misin Belki de adamlar korucunun arkadaşlarıdır Elsa işin aslı bildiğin gibi değil Dün ormanda hep birlikte gördüğümüz uçak var ya Evet işte o bugün yine geldi. Aa ben de gördüm evet. Ama olanları görmedim. Dinle burada saklanıp olanları izleyebiliriz. Eğer Karl ve Hans'ın başları dertliyse geri dönemezler. Hem belki de adamlar bizi de aramaya gelirler. Ha, haklısın Otto. Şu çalılıkların arkasına gizlenip bekleyelim. Bakalım ne olacak. Tamam. Hadi. Aa işte bak patikadan buraya doğru biri geliyor. Durdu. Etrafa bakınıyor Bu tarafa gelmeye pek niyeti yok galiba Evet evet Bak adam geldiği gibi gidiyor işte Ama bizimkilerin başı dertte Yardım çağırmayız Hemen şu Klaus amcanın kayığını alıp Nehrin aşağısındaki köylere veya kasabaya ulaşmaya çalışacağım ben Evet yardım getirmen gerekecek Tamam ee, bak e, sen sakın buradan ayrılma Şu çalıları kendine siper et kimseye görünme Ben de kısa sürede dönmeye çalışacağım arasında adlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. Dördüncü bölümde buluşmak dileğiyle.